Abdullah, Cuma'yı seninle beraber kılmak için, diye cevap verdi. Hz. Peygamber, Allah yolunda bir sabah vaktinde veya akşam vaktinde yürümen, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır, dedi.